Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengizlerli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür. katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlı dinliyorsunuz. Ben Yamrı Yıldırım. Ben Hasan Cenk Bir de konuğumuz var. Atıl'a gündüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Atıl'ın aslında yoldan da yeni gelmişken ayağında tozuyla seni bir stüdyoya alalım. Evet, hızlı bir geliş oldu. <gülüyor> Bu <gülüyor> evet, güzel yaz aylarında çok da yazlık bir yerde güzel şeyler geldin, gördün. Beni vidivici diyerek <gülüyor> bize de anlat istedik. Yazlık bir yerde kış aylarından geldim. Doğru. Ama. Yani bana göre 20 derece gayet iyi bir bahar havasıydı tabii. Neresiydi bu Brezilya'daydı. Güney yani. yarım kürenin güzide e, ülkesi. <gülüyor> evet Ağustos ayında biz İstanbul'da stüdyoda ceyrceri yanarken şöyle bir kopa kapağına anıların dinlemek isteriz. Sen de sağ olasın, bizi kırmadık geldin. <gülüyor> ne demek? Hangi Peki. hangi vesileyle? Oraya gitmiş olduğundan biraz bahsedelim istersen. Onun da dışında Atıl bir mimar. Kendisi genç mimarlarımızdan, başarılı mimarlarımızdan. Oldukça da seyahat eden seyyah mimarlarımızdan. <gülüyor> Yazan, çizen, okuyan, çok konuşan. Kendisini sosyal medyada <gülüyor> keyifle çok eğlenerek takip ediyoruz. Akit seyahat bursunun son kazanıydı kendisi. 6 gün değil mi? Yani araştırmam 7 gün sürdü. Ben tabii oraya gitmişken biraz daha uzatayım, daha geziyim, göreyim daha geniş bir zamanda gezeyim diye sonradan uzattım. Sao Paulo'yu ekledim Rio'nun üzerine. 3 günde yani totalde 13 günde Gittim geldim. İki haftalık bir müddette Brezilya'ya gittin. Bilmeyen evet. dinleyicilerimiz için de tekrar üzerinden geçmekte fayda var. Bu her sene bir kazanana genellikle verilen ve belli bir tema çerçevesinde Hı -hı. verilen ve karşılığında da gezilip görülen yerleri de sosyal medya ve internet blogları Hı -hı. üzerinden gezen kişinin 26 yaş sınırı var. Paylaşmasının beklendiği de bir ortam bir yandan da ortamı da canlandıran ve yeni bakışlarla yeni konuları. ...da düşünmemize de vesile de olan bir program. Bu senekinin teması tahribat imiş. Evet. Sen ne amaçla, neden Brezilya'yı önerdin, neler hı. gördün, tahrip Ya yani Benim zaten özellikle, nasıl diyeyim, büyük organizasyonlar ve şehre kattığı şeyler üzerinden... ...araştırmaya çok ilgim vardı. Yani Eski olimpiyatları vesaire de araştırmıştım. Bu senede yaz olimpiyatları Rio'da, 5 Ağustos'ta açılışı yapılacak. Ve bu program yayınlanırken de başlamış olacak. Hı hı. Ve aslında ilk aklıma gelen fikir buydu yani olimpiyatlar ve şehre yaptığı tahribat. Yani biraz fiziksel tahribatın da ötesinde bu kent dinamiklerine yaptığı tüm tahribattan tahribatı araştırmak için gitmek istiyordum. Ama ilk aklıma gelen fikirdi sonra bir süre Kuluçkaya yattım. Dedim klişemi alabilir miyim biraz daha düşüneyim. Sonra dedim ki neyse ne artık ben bunu araştırmak istiyorum. Detaylı bir seyahat programı yaptım. Bütçesiyle gün gün hangi bölgeye gideceğim hangi bölgede ne araştıracağımla. Biraz da tabii yani şöyle düşünün internetten takip ettiğiniz birinin bir gezi güncesi olmaktan öteye geçmesi lazım bu işin. Yani sizin de çok kolaylıkla okuyabileceğiniz durumlar olması lazımdı. Ben kendim için de biraz seyahat planımı yaparken İstanbul'la özdeşleştirdim. Çünkü Brezilya'daki politik gündem, hmm. sosyal yapı vesaire biraz Türkiye'ye en azından Avrupa ülkelerine göre benzer. Yani bir Norveç değil hmm. en azından. Ona baktım. Biraz Türkiye ile bağdaşlaştırdım. Belli spotlar belirledim kentte. Galata Port'a benzer bir işte kıyı liman dönüşüm projesi vardı. Onu baz alarak, onu merkez alarak. Çünkü o da olimpiyatlar dahilinde yapılan bir dönüşüm projesiydi. Onun etrafında gelişen bir seyahat planı yaptım. Bir de şeffaf bir süreç önerdim. Gerek... Yani tutu, çizeceğim eskizlerle oradan yazacağım yazılarla paylaşacağım fotoğraflarla periskop yayınlarıyla vesaire çok izlenebilir hale getirebileceğimi söyledim ve kazandım sonra da seyahatim başladı. Şey diyebiliriz belki açmak için çerçeveyi bilmeyenleri anlatmak açısından arkitara.com Türkiye'deki mimarlık portallarından bir tanesi. Bilmeyenleri buradan duyuralım yıllardır düzenledikleri ve mimarlık öğrencilerinin kendi seyahat planlarını kurgulayarak onların sağladığı belli bir bütçenin içerisinde bu seyahat planını gerçekleştirdikleri başvuruyla hı hı. Yani başvurulan ve bir süreç sonunda da seçilen kazananın açıklandığı bir süreç bunu böyle araya sokuşturmuş olayım. Aynı zamanda Yelta'nın da kulaklarını çınlatalım. <gülüyor> evet Yelta'nın ilk kazanıydı değil mi programı? Ya o çok büyük cesaret. Ben gittikten sonra fark ettim. <gülüyor> Yelta'nın yani Bayağı da acayip. bir buçuk aylık bir <gülüyor> evet. program. Ya ben orada hani 13 günde tükenip döndüm <gülüyor> artık. Ve böyle Hong Kong'dan Brezilya'ya uzanan çılgında yani bir onun evet. rotası vardı. Bana da referans artık. oldu yani hatta yazıları. Hı -hı. Şey yapalım, pro programın yaşı ortaya çıkıyor bizim değil tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çünkü Atlı daha önce de hem düzenledikleri workshoplar hem de farklı vesilelerle programı konuk olmuştu zaten. Buradan hemen tekrar senin deneyimine bağlamak için şunu da söyleyeceğim. Büyük projeler ve kente etkileri üzerine İstanbul'un olimpiyat ev sahipliği adaylığı sırasında Ömer Kanıpak'la... Bir program yaptığımızı hatırlıyorum ben Hatta o zaman da eski stüdyodaydı Açık Radyo Öyle. <gülüyor> Evet giderek az önce de Programa girmeden Cenk'le onu konuşuyorduk Yaşlanıyoruz galiba devam Programda nostalji <gülüyor> yapmaya başladık diye Ben de şunu eklemek isterim Bir yandan Türkiye'de de Yaşasın olimpiyatlar İstanbul'da gibi coşkuyla da karşılanmış ama daha sonra olimpiyatların İstanbul'da olmadığı ortaya çıkmasıyla birlikte konuda <gülüyor> sıcak kalmıştı geçtiğimiz yıllarda özellikle. Biz de Meriç Öner'le salt araştırma programlardan Meriç'le birlikte geçtiğimiz aylarda alıp onu stüdyoya konuk olarak alıp bu aynı senin incelediğin gibi büyük projeler ve özellikle büyük ölçekli spor ve kültür Etkinliklerinin kenti etkilerini inceleyen Perşembe sineması programını konuşmuştuk Salt Galata'da devam etmekte hatta Eylül ayında şu anda bir yaz arası verdiler devam edecekler her Perşembe belgesel filmler gösteriyorlar konuyla ilgili olarak hatta bu olimpiyatlarla da ilgili oldukça iyi bir seçkileri vardı Eylül'de de buradan tekrar dillendirmiş olalım. Perşembe günlerinde saltta izlemeye ve konuyu tartışmaya devam edelim diyelim. Biz de seninle de sık sık expo ben Milano'ya hmm. gitmiştim oradaki izlenimlerimi aktarmıştım. Bir yandan müthiş de bir haltta öfke de var. Hani kapitalist hmm. kültür endüstrisi ve bunun şehre getirdikleri ve insanlar özellikle Brezilya'da da geçtiğimiz yıllarda bu Brezilyalılar olimpiyatlara çok karşılar. Büyük protestolar yapılıyor gibi de medyada vuku bulmuştu. Seninle de sıklıkla konuştuğumuzda hmm. bir konuydu. Brezilyalılar ama garip bir şekilde bağırlarına basmışlar diyordun az önce olimpiyatlarda. Evet. Sanırım şehirde kalabilenler bağırlarına basmışlar. Ben gittiğimde garip bir süküne hakimdi. Yani bekli, ben bir kaos ortamı bekliyordum açıkçası. Çünkü yani olimpiyatlardan tam bir buçuk ay önce hmm. sporcular işte bir ay kala gelmeye başlıyorlarmış. Hatta ben gittiğimde yavaş yavaş geliyorlardı. Ben bir kaos bekliyordum. Ama sanırım yani o göstermedikleri, şey göstermek istemedikleri şekilde temizlemişler şehri biraz. Yani. Favelalar yani bu gece kondu mahalleleri şehrin çok içinde, sınırlar çok keskin, çok lüks bir sitenin hemen yanında bir favela başlıyor vesaire. Hı hı. E, tabii bu gerilimin fazla olduğu yerlerde de yani dev bir temizleme işlemine girmişler. Şehir çok sessizdi. Hiç böyle bir büyük bir olay, ne bileyim bir eylem ya da herhangi bir ya büyük bir kutlama bile görmedim öyle değil. Hı hı. Herkes çok bireysel ve kendi halindeydi çünkü çok fazla şey dönüyor şu an. Yani fiziksel olarak da çok hareketli. Tabii insan değil ama araç, inşaatlar vesaire sürekli bir bir şey alışverişi var şehirde bir şey bir stok hali var ne olduğunu anlamadım bir şey hazırlanıyorlar belli işte ulaşım fiyatları arttı artmış yani ben gitmeden günler önce bir şanssızlık olarak bir değişimin aslında ben sanırım son aşamasındaydım yani bu kuzular önce sessizlik, evet, sessizlik mi Afetin önce sessizlik denir kuzuların <gülüyor> sessizliği <gülüyor> denir bilmiyorum güzel. <gülüyor> O arada bir yerdeydim. Benim için de garip oldu o yüzden. Yani hiç görmediğim bir atmosferdi. Hiç görmediğim bir dinamikti. Peki şey sonuç olarak hani yeni mezun bir mimar gözüyle ya da değil mi? Yani yeni... Evet. Ocak'ta mezun oldum ben. Evet çok yani yeni. çok yeni olduğu için bir de onun da şeyi var. Hani o gözle gitmiş olmanın farkı var mı? Ya da sen mesela o işi nasıl anlatmak istersin? Çünkü biraz önce konuşuyorduk ya sen de herhangi birinin... E, gidip de yazdığı hı hı. bir gezi yazısından öte bunun bir e, hani mimar tarafından e, yapılmış bir gezi olması ve bunun içinden çıkan şeyler senin açından e, böyle tariflenebilir paranteze anlayabilir şeyler mi? Yani sanırım öyle çünkü açıkçası yani biraz daha önceden alırsam yapmayı çalıştığım şey başka bir kanal keşfetmek hı hı. çünkü benden önce keşfedilen çok fazla kanal olduğunu biliyorum ve hani bunların varlığını kabul edip ee, onlarla nasıl diyeyim çomak sokuyorum çoğu zaman Bu neymiş şu neymiş piyasada bu mu varmış hmm. Hadi bir de buna bakayım Aa, şu, şu ofis şu işi yapıyormuş bir gideyim bakayım ne oluyormuş hmm. Vesaire gibi Ama işin zaten her zaman bu Medya ve yapılan şeylerin Nasıl diyeyim paylaşılması Hali hep ilgimi çekmişti hmm. Biraz aradığım şey farklı bir mimarlık kanalı sanırım Yani şehirleri gezip Eskizler çizmek ne bileyim fotoğraf çekip bir saniyede geçtiğiniz yerde 10 dakika geçirip hmm. aynı yere 10 dakika boyunca bakmak çok farklı geldi. Bir yandan da içimde de böyle bir heyecan yaratan bir durumdu. Sanırım biraz bunun üstüne gittim. Geçen sene Tokyo'da da staja gidip stajı bırakmamın sebebi buydu. Yani dışarıda eski sizerken ve orada bekleyip orayı anlamaya çalışırken çok mutluydum. Ama ofiste sandalyede otururken hiç mutlu değildim. Hmm. Orada da bunun kararını vermeye çalıştım. Yani benim açıkçası önümde belki %70-80 gördüğüm ee, ...şu endişe... ...kendi içimde hissettiğim... ...atıl CV'ne bir şey katman lazım... Hmm. ...bu ofiste kalırsan referans alabilirsin... Ee, ...biriktirdin bütün parayı buraya harcadın... ...bir şey yapman lazım gibi daha alıştığım... <gülüyor> ...ve içten hissettiğim aslında... ...kaygılar... ...bir yandan da mutlu değilim... ...yani hmm. bunu yaparken mutlu değilim... ...bu olmak zorunda mı? Bunun ...iklimine çok düştüm... ...orada da defterimi seçtim diyeyim... ...seyahat bursu biraz öyle geldi... yani. Peki dedim bunu bir iş olarak yapsam gerçekten hı hı. hani her gün sosyal medyada milyon tane şey paylaşıyor olabilirim ama bunu ciddi bir iş olarak bir mimarlık yayını olarak bir araştırmanın içine dahil etsem ne olur baktım. O yüzden hani bahsettiğim gibi bir, bir programa oturtmaya çalıştım yazıları şu saatte yazsam hı hı. paylaşımları şöyle yapsam bunu böyle mi yazmalıyım ne kadar neyden ne kadar bahsetmeliyim vesaire gibi şeyleri de. Daha böyle bir iş ciddiyetiyle. Evet sıklıkla paylaşılan da bir kişisel günce gibi Hı -hı. aslında bir şekilde okuyanında da, da dahil olabildiği senin gözünden de şehri ve senin Hı -hı. gününü izlenimlerine dahil olabildiği de bir şekilde aslında okuyucunda çok sıcak temas edebildi, anda yorum yapabildi. hatta periskop yayınları filan da yapmıştın Hı -hı. diye hatırlatmıştı Cenk. Ben izleme fırsatı bulamadım ama öyle de bir aslında kısa da bir. Günceni evet, açmış çünkü, oldun diyeyim. Çünkü tıkanıyor yani insan bir saatten sonra. Yani bambaşka bir şehre, bambaşka bir kültüre gitmek olumlu ya da olumsuz etkileri oluyor tabii ki. Ama olumlu etkiden bahsedersen bir kere bütün algılarını açıyorsun. Anlaman lazım çünkü orayı bir şekilde. Hele Ve anlatman ki, lazım. Ve anlatman lazım. Seyahat bursunda böyle bir gerginlik de vardı açıkçası içimde. Ve bir yandan da benim gibi Türkiye'de mimar, tasarımcı vesaire herhangi bir meslekten birilerinin de bana çok katkısı olabileceğini düşündüğüm süreç içinde. Yani ne bileyim işte yağmur dışarıdan bunu izlerken, okurken hmm. acaba ne merak ediyor Türkiye'den? Hı hı. Ben orada bunu bulabilir miyim? O yüzden sabah kahvaltı yaparken nostelden hadi bir de periskop yayını yapayım diye çok şey konuşun. <gülüyor> Gerçekten farklı sorular geldi. Sonraki gün onların peşine biraz daha düşme kararı aldım. Çok iyi. Miniş bir ara verelim. Ondan sonra sohbete devam edelim. Evet hazır Atıl Agündüz stüdyoda. Ayağının tozuyla Brezilya'dan gelmişken biz de Brezil dinleyelim dedik. Javier <gülüyor> Kugat versiyonu. No Brasil, brasileiro, meu dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Hasan Cenk Dereli ve stüdyoda konuğumuz Atila gündüzle birlikteyiz. Atıl'ın tekrar söylediğimiz gibi Brezilya anılarını dinlerken ve Brezilya izlenimlerini dinlerken de Brezilya'nın hoş bir versiyonunu dinleyelim dedik. Cızır cızır <gülüyor> sesleri eşliğinde bir içimiz açıldı. Sen de oldukça iç açıcı şeylerden bahsediyorsun. Aslında konunun tahribat olması ve henüz başlamış olan olimpiyatların şehre ve ülkeye verdiği aslında tahribatı da gözlemlemek amacıyla ve mimari bir perspektiften bir mimar olarak da şehre dair izlenimlerini de paylaştığın bir burs programı dahilinde gitmiştin. <Gülüyor> 6-7 gün, 13 günlüğüne özür diliyorum. Neler gördün? Şunu gördüm, açıkçası yani işi biraz daha kendi açımdan bakarsam, yeni mezun bir mimar olarak insan denen şeyin ne kadar önemli olduğunu gördüm diyebilirim. Yani hani o koloje koyduğumuz renderları yerleştirdiğimiz <gülüyor> insanlardan çok öte bir şeymiş. Onu fark ettim. Yani o adam orada yürümezmiş gibi şeyler fark ettim. Ne bileyim Kopakabanlı plajında yürürken o en ünlü promenadında hmm. yürürken onu fark... Yani şeydi falan düşündüm. Ben buraya işte şuraya bir müze yapmış olsaydım bu yapılan... Ee... Şu an yapılan bir müze var orada. Görüntü ve imaj müzesi gibi bir şeydi adı. Hatırlamıyorum tam. Hı hı. Hatta inşaatı durmuş bir yerde. Önde durup düşündüm. Ben buraya işte bir görsel yapsaydım nasıl yapardım acaba? Şuraya adam koyardım, buraya bunu yapardım dedim ama sonra durup hareketleri izledim. Ya çünkü fiziksel olarak dev bir kaosun içindeydim orada. Orada inşaatlar, burada başka bir şeyler sürekli değişen bir döngü var fiziksel yapıda. Açıkçası insanları o hare o hareketin içinde izlemek bana daha eğlenceli geldi. Ya belki seyahat programında yoktu böyle bir şey ama bahsettiğim tahribat burada da oluşuyor. Yani aslında o dev palmiyenin altında yürüyen insanın şu anda etrafında hiçbir güvenlik önlemi olmayan... ...bir inşaat köprünün altından geçmesi ve bunu hiç umursamaması, geçip gitmesine böyle bir süre oturup onu düşündüm. Yani böyle çok ünlü, turistik belli spotlara gidip orada çok fazla zaman geçirdim. Ve sadece insanları izledim. Ya da dönüşüme giren işte bu liman, değişen liman hmm. bölgesinde... Orası sıfırdan yapılan bir yerde. Acaba böyle sıfırdan yapılan dev bir meydanda insanlar ne yapar diye oturup onları izledim. Nasıl bir proje bu arada? Liman projesi şöyle. Yani bu şehrin Rio'nun merkezinden kuzeyinde çok eski bir liman bölgesi ve kullanılmayan bir liman bölgesi. Yani bizdeki gibi şehrin her yeri dolu tabii ki orada da. Hı hı. Ama hani bu bölge komple artık böyle atılmış çöp olmuş bir yer. Ve dev bir viyadüğün altında kalıyor aslında. Şehrin... E, Kuzey batısıyla merkezi bağlayan dev bir viyadük. Sonra böyle sansasyonel bir işe girişiyorlar. Yani sanırım diyorlar ki olimpiyatlar geliyor bizim bir şey yapmamız lazım. Ve hani böyle ses getirecek bir şey yapmamız lazım deyip bütün viyadüğü dinamitle aynı anda patlatıp yani şehri komple yıkılma tehlikesiyle baş başa bırakıyorlar. Videoları vesaire var. Hatta onları da önümüzdeki günlerde böyle bir yazıyla toparlamak istiyorum. Çünkü çok enteresan. Daha sonra viyadüğün olduğu bu bölgeyi de Porto Moravila diye bir ya proje alanı, işte böyle bir proje üretiyorlar. Şehrin merkeziyle burayı bağlıyorlar. Yeni müzeler, restoranlar, oteller vesaire şeyler ekliyorlar. Yeni bir merkez yaratıyorlar. Aynen yani. öyle. Olimpiyat merkezi hatta. Yani Olimpiyatlara gelecek insanların turistik merkezi olarak da burayı kodluyorlar. Çünkü nasıl diyeyim, iyi bir strateji. Çünkü şehrin hiç kullanılmayan bir yerini böyle bir şey çevirmek bence çok mantıklı. Ben biraz ön önyargıyla gittim. Bir isteme zükücü olarak hmm. İstanbul'da <gülüyor> tabii ki. Olur mu ya böyle bir şey olur mu falan diye gittim. Sonra çok hoşuma gitti. Mantıklı. Ama tabii şu an yapılan projenin e, meydanlar, AVM'ler, otellerin e, yanı sıra çevre bölgesi yine aynı çöplük. Yani garip sınırları korumuşlar yine. Sanırım bir Brezilyalı geleneği olarak bu sınırlar hiç gözlerine batmıyor. Böyle o yüzden dönüşümler hep noktasal kalmış. Meydan dönüşmüş, etrafındaki binalar dönüşmüş ve arkası aynı kalmış. Hmm. Noktasal müdahaleler. Bir Hı -hı. yandan ama tabii Brezilya'da öyle katmanlı ve öyle çoklu dinamitler var tabii ki... ki. ...müthiş bir toplumsal tabii. muhalefetin de olduğunu, Hı -hı. her ne kadar sen şu anda olmadığını gözlemlediğini söylesen Hı -hı. de... ...bir yandan hani suç oranı da çok yüksek. Evet. Gibi gibi düşünmekte fayda var. Şu anlattığım proje bende de olimpiyatlar gündemine koştu olarak bizdeki Haydarpaşa hmm. doldurma projesini <gülüyor> uyandırdı. O da aynı şekilde kullanılmayan, atıl olduğunu düşündükleri bir alanda gerçekleştirmeyi planladıkları yeni bir kent merkezi idi. O da aynı <gülüyor> şekilde doldurularak... Sanırım ve... mi ölçek biraz kritik kalıyor durumda. Yani Haydarpaşa, Haydarpaşa'yı en azından burada yaşayan biri olarak 25 senedir bir şekilde bir belleği var bende ama Brezilya'ya gittiğimde evet. sıfırdan gördüğüm bir yerde ben biraz daha fiziksel yapıya baktım. Tabii ölçeye baktım. Ne bileyim silüeti bozuyor muya baktım. Ulaşımda bir engel teşvik edip, bir engel oluyor muya baktım. Yani o, o bakımdan hiçbir problem göremedim. Ha, ama biraz daha araştırdığımda ne görürüm bilmiyorum. Çünkü garip bir şekilde orada yaşayanlara sordum da bilmedikleri bir bölgeydi. Hiç gitmedim dedi. Hmm. Allah Allah nasıl bilmez falan diyorum bir anda içimden. Ben hani Mimarlık Bir mimar olarak bir mimarlık öğrencisiyken de çok fazla tüm bölgeleri bilmeye çalışırdım. Orada ne varmış, burada ne varmış. Hmm. İstanbul'un ne bileyim Bahçeli Evlerde doğdum, Mecide yaşadım. Böyle çok fazla yerine hakim olduğumu düşünürüm. O yüzden sanki oradaki insanlardan da biraz bunu bekledim. Yani oradakilerin gözünden görmeye çalışıyorum. Ne bileyim Copacabana sahiline yapılan, kumların üzerine yapılan bir voleybol stadyumuna ne kadar okeyler bunu merak ettim. Çünkü benim için orada önemli bir şey kopakabağlarının ünlü manzarası yani oraya dokunmamaları evet. gerekiyordu ama mutlular. Yani bir sıkıntı değil onlar için. Ama kullanıcı olmasalar da kabullenmiştik de olabilir bilmiyorum mutluluktan da. Belki öyle i̇lginç yani bir, bir buçuk yani. ay kalmış ne yapabiliriz de olabilir hiçbir fikrim yok o konuda. Yani i̇lginç şey açısından çok garip tabii yani, yani bütün o bir şey de imkansızdı yani gidip böyle bir yerin bütün o hı hı. şifrelerini çözünlemek de tabii çok ki. kısa sürede hı. o kadar kolay değil ama yani bu gözlemlerin kendisi bile bence daha kıymetli olabilir gerçeğin kendisinden. Evet çünkü belli bir belli bir kesti almış oluyorsun yani bir tarafta. Evet. tutuyorsun en azından. Şey içinde iyi işte senin belki açarken de aslında anlattığın şey. ...hani kendi gözünle gidip kendi yaşadığın... ...ya da kendi kentine dair yorumlar yapıyorsun hı hı. aslında. Yani gittiğin her yer aslında döneceğin evet, ya bu, da... Evet, o buradan referans alıyorum sürekli. <gülüyor> evet, yani... Şimdi geziyorum diyorum ki burası zeytin benziyorsun. Sonra diyorum ki saçmalama da ayakası <gülüyor> var ya. Uzaklığı düşünüyorum, öleceği düşünüyorum. Böyle şeyler gibi yakmış. Hipodrom görüyorum işte İsa'ya çıktığımda. Aa diyorum... <gülüyor> Hemen aklıma tabii hipodrom geliyor. Zeytinburnu düşünüyorum vesaire. Ya böyle garip, enteresan <gülüyor> psikolojik durumlar yaşamadım değil <gülüyor> 13 günde memleket aseti asıl olmuş. <gülüyor> bir yandan da evet dönünce hemen Zeytinburnu'na gitmeliyim <gülüyor> diye böyle istekle geri dönüp. Evet. Sonuna da geliyoruz programı. Bilmiyorum senin eklemek istediğin bir şey var mı Cenk de. Ben en son şunu merak ediyorum. Çok kısa almak isterim yani. Burası ile benzer dinamiklerini görebileceğini ve bunları hı -hı. karşılaştırmak motivasyonuna gittiğini söylüyordun. Hı hı. Ama şöyle bir yani en azından benim buradan giderken kafamda olan belli konuların öze, üzerine gittiğimde gördüğüm çok fazla şey var. Ama oraya gittiğimde kafamda milyon tane soru işareti daha oluştu. burada hmm. Buradaki belleyimle ya da geçmişimle çözemediğim. Yani sanırım iş biraz daha... En azından eskizle vesaire benim yapmaya çalıştığım şey dediğin gibi biraz daha kesit almak. Hmm. Yani tamamına dair bir görüntü elde edemiyor insan hiçbir zaman hı hı. sanırım. Evet. Ama kafandaki belleğinde oluşturduğun o yaşadığın işte imajlar, insanlar, şehir en azından benim için binalar, doğa vesaire gibi şeylerle böyle bir total paket oluşturup bir de böyle bir yer var diyorsun. En azından şu an kendi açımdan baktığımda herhangi bir modernizm kitabında Güney Amerika'ya dair bir yapı gördüğümde Oradaki doğayı, oradaki yapıları o ölçeğiyle görmek benim için çok iyiydi. Çünkü anlayabileceğim diyorum en azından. O da önemli o minik şey de yani eskizler dediğin ve hızlıca geçtiğin şey aslında bir e, ansiklopedi e, bir koleksiyon eseri kıvamında Muhteşem müthiş çizimleri bir çizimleri var internet üzerinden ulaşabilirsiniz evet. ben de... hayran kaldım gerçekten Çok müthiş bir yani yemek. atıl zaten farklı temsil araçlarını yani mimari temsil araçlarını da hani kullanıyor işte bilgisayar tabanlı olanlardan kolajlara falan e, paylaşmak istediğin e, web siteleri varsa e, meraklı olan insanlar <gülüyor> Yani bu serüvenle alakalı hı hı. şeyleri de ve daha önce yapmış olduğun şeyleri takip edebilirler Yani bir bence. tek kendi bloğumda sanırım biraz çöplük gibi kullanıyorum orayı. Ne varsa atıyorum <gülüyor> gerçekten ne yaptıysam. Kendi bloğumda adım soyadım.com'dan <gülüyor> gidiyorum. Güzel. Bu şekilde yani çok böyle bir hani defter için ayrı şunun için ayrı Aha. değil de. Ne bulsam oraya atıyorum. Sosyal medya hesaplarım da çok sık kullanıyorum zaten. Orayı da aynı şekilde çöplük gibi kullanıyorum. Atıyorum ne bulursam. Süper. Oralardan sanırım görebilirler. Şey için iyi. E, mimarlık pratiğinin içerisindeki alternatifler açısından da bence Atıl'ın kendi üretimleri... Yani daha önce de konuşmuştuk zaten. E, o programlara da adres vererek e, Atıl'ın <gülüyor> ve Atıl'ın ortaklık yaptığı diğer... E, yaratıcı ve ilham veren gençlerin e, neler yaptığını da tekrar dinleyebilirsiniz. Evet. Serüven devam edecek diye umuyoruz. Detaylarını <gülüyor> bekliyoruz Atıl yani. evet, devam edecek <gülüyor> Evet bir de tebdili mekanda hakikaten ferahlık var diyorum <gülüyor> ben de buradan. Aynen. Ee, efendim ben Hasan Cenk Tereli. Ben Yağmur Yıldırım. Stüdyoda Atıl'a gündüzle birlikteydik. Teknik masalı da Ömer Şahin'e teşekkür ederiz. Sen de katıldığın için çok teşekkürler evet, Atıl. Ben teşekkür ederim davet için. Devamında bekliyoruz Hı -hı. heyecanla. <gülüyor> Hoşçakalın. iyi günler. bir <gülüyor> Açık Mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Kör. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.